وَاَشَدُوا اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَا وَاَشَدُوا اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah subhanahu ve teala'nın kitabına baktığımızda gerçekten şunu görüyoruz. Peygamberler en ağır imtihanlara tabi tutulmuş. İmana göre imtihan dedik. Ne kadar ağır imtihan varsa subhanallah hep peygamberlerde. Allah subhanahu ve Taala inanılmaz bir şekilde çok değişik suretlerde Onları imtihan etmiş. Ama onların içinde öyle bir peygamberin öyle bir durumu var ki yani bizim Türkçe tabirle söylüyorum bitmiş tükenmiş artık. Peygamberin durumu. Tamam. yani Allah subhanehu ve teala kitabında bir peygamberin öyle bir halini bildiriyor ki bitmiş. Hiçbir şey kalmamış. Rabbinden hariç. Bakın ayeti okuyalım. Diyor, o ikisi için sürüleri suladı. Konu Musa aleyhisselam. Firavun'un baskısından dolayı kaçtıktan sonra biliyorsunuz bir beldeye geliyor. Ee, orada görüyor iki tane bayanın hayvanları sulanmıyor. Kendisi ne yapıyor? Gidiyor oraya onların hayvanlarını suluyor. Summa tawalla ila zill. Ondan sonra bir gölgeye çekildi. Feqal <gülüyor> dedi ki: "Bura iyi dinin Allah için. Rabbi inni lima anzalta ilayya min hayrin fakir." <gülüyor> Ey benim Rabbim, ben indireceğin her türlü hayra muhtacım. Tamam, min hayrin diyor, ne kira getiriyor. Yani her türlü hayra muhtacım. Bitmiş, tükenmiş Musa Aleyhisselam. Zaten kendi yurdundan edilmiş, kaçmış, tamam? nereye geldiği belli değil, ne yapacağı belli değil. Yiyecek bir lokma ekmek yok, içecek bir damla su yok, bitmiş artık. Kendi yani bitmişliğini Rabbine ifade ediyor. Nasıl bir durumda olduğunu subhanallah. Burada muhteşem bir şekilde görüyoruz. Diyor ki indireceğin her türlü hayra muhtacım. Ama Musa aleyhisselam bize öyle bir muazzam örnek oluyor ki bu konuda ve bize şunu öğretiyor. Allah bize vekil olarak yeter. Allah bize vekil olarak yeter. Nereden öğreniyoruz? Dört ayet sonra. Bakın. Dört ayet sonra sadece. Rabbimiz şöyle söylüyor. قَالَ ذَٰلِكَ بَيْن۪ي وَبَيْنَكِ Diyor ki bu benim ve senin aranda. Şimdi kendisine Şuayb Aleyhisselam denilen o yaşlı zat ki muhakkik alimlere göre Şuayb Aleyhisselam olma ihtimali çok düşük. Yani orada o kızları suladıktan sonra bunlar kendi babalarının yanına götürüyorlar ya. O da diyor ki bak iki kızımdan bir tanesinin nikahlaman üzerine gel benim yanımda çalış. Ya 8 sene ya 10 sene. Gel yanımda çalış diyor tamam. Anlaşıyorlar. Diyorlar ki benle senin aranda bu artık... Anlaşma yapılmıştır. Söylüyor zaten. Saya Saya Saya Saya Saya Saya Diyor ki iki süreden hangisini tercih edersem. Yani ya 8 sene ya 10 sene. Hangisini tercih edersem bana bir düşmanlık yoktur. Saya Saya Saya Saya Saya Allah bizim Saya üzerine vekildir. Allah bizim konuştuklarımızın üzerine vekildir. Burada Musa Aleyhisselam o bitmiş durumda kendisine vekil olarak kimi tayin ediyor? Rabbini tayin ediyor değil mi? Allah'ı tayin ediyor. Orada baş çalışmaya başlıyor. Bakın orada çalışmaya başlıyor. Allah Subhanahu ve Teala Musa Aleyhisselam'ın o 8 veyahut 10 ki racik olan görüşe göre 10 sene kalıyor ama ihtilaflıdır, önemli değil. Neyse 8 veyahut 10 sene orada yaptığıyla alakalı ne söylüyor biliyor musunuz? Hiçbir şey bir kelime bile söylemiyor. Bakın, bir peygamberin ömrünün 8 veya 10 senesi bir yerde geçiyor. Allah Subhanahu ve Teala o konuyla alakalı bir kelime söylemiyor. Neden? Bak hatta ne ondan sonraki ayeti okuyayım. "Falenma qada Musa'l ajla ve sar bi ahlihi anasa min janibi turin naran." Diyor ki Musa sureyi tamamladığında, o 8 veya 10 senelik sureyi tamamladığında ailesiyle beraber yola çıktı. Ve Tur'un yanında, Tur dağının yanında bir ateş gördü. Bakın burayı iyi anlamanızı istiyorum. Allah için Allah subhanahu ve teala'nın kitabı üzerine Ramazan ayında birazcık tefekkür edelim. Şimdi Rabbimiz iki kişinin arasındaki anlaşmayı söyledi. Doğru mu? Musa aleyhisselamın son sözü şuydu. Allah bizim konuştuklarımıza vakildir. Ondan sonra Allah subhanahu ve teala sahneyi birden değiştiriyor. Musa aleyhisselam bitmiş. 8 boyut 10 sene işini halletmiş, evlenmiş, ailesiyle yola çıkmış. Peygamberlik görevi yapacak, Firavuna gidecek. Tamam? Allah Subhanahu ve Teala buradan devam ediyor. Neden? Alimlerimiz şöyle izah ediyor. Allah Subhanahu ve Teala bir konuda vekil tayin edildikten sonra gerisi teferruattır. Sen Allah'a bir şeye vekil tayin ettin mi? O iş bitmiştir kardeşim. Gerisi teferruattır. Üzerine konuşmaya gerek yok. Bundan dolayı. Bakın peygamberin subhanallah bu sözünün üzerine gerçekten uzun uzadıkça düşünmemiz lazım. Burada bunu beraber yapamayız. Hepimiz bu ayetleri önümüze alalım, üzerine tefekkür edelim. Allah'ı vekil tayin ettikten sonra gerisi teferruat. Bir de Allah subhanahu wa ve Taala vekil tayin edildikten sonra o kulunu üzer mi? Üzmez deme. O zaman o olay hakkında da konuşmaya gerek yok. Demek ki Musa aleyhisselam o 8 veyahut 10 seneyi iyi geçirdi. Bu, bu anlama geliyor. Rabbimiz bize şöyle bir soru soruyor. Kur'an başka yerinde. اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ Allah kuluna yetmez mi? Allah subhanahu ve teala kuluna yetmez mi? Bilakis yeter değil mi? Allah subhanahu ve teala bize yeter. Peki, Rabbimiz bizim arkamızda olduktan sonra, bizden razı olduktan sonra, kıyamet gününde ey kulum, ey arif, ey ali, ey veli, cennetime gir dedikten sonra, Geri kalan bütün hiçbir şeyin bir anlamı var mı? Teferruattan ibaret değil mi? Aynı Musa Aleyhisselam'ın sözünde olduğu gibi. Sen Allah'ı vekil tayin ettikten sonra, veli tayin ettikten sonra gerisinin üzerine konuşmaya gerek var mı? Yok kardeşim. Gerisinin üzerine konuşmaya gerek yok. Bir de bakın bu ayetin devamını iyi dinleyin. Bakın Allah subhanahu ve teala peygamber üzerinden bize ders veriyor. Diyor ki, وَيُخَوِّفُونَكَ بِاللَّذ۪ينَ min دُونِهِ Diyor ki seni onun dışındakilerle korkutuyorlar. Yani diğer putlarla, diğer ilahlarla, zorbalarla, tağutlarla korkutuyorlar. Aynı bugün de korkutmuyorlar mı? O zaman ayetin başı bizim için yeterli. اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهِ Allah kuluna yeterli değil mi? Yeterli. Zaten bak bu ayet aslında şunu söylüyor. Niye başta Allah subhanahu ve teala'nın... Yeter mi sorusu, yetmez mi sorusu gelip de ondan sonra seni korkutuyorlar diyor. Neden bu sıralamayla geliyor? Normalde tam tersi olması gerekmez miydi? Seni korkutuyorlar ve Allah senin için yeterli. Hayır. Sen Rabbini vekil tayin ettikten sonra, tevhid ettikten sonra zaten dünya o zaman senin üzerine gelip seni korkutacaklar. İşte sakalını kes, iş bulamazsın. İşte hanımını çarşafından çıkar, şöyle olmaz. Kadınlara da öyle söylüyorlar. Sen peçe giyeceksin de kimsenle evlenecek? Ha öyle değil mi? Korkutuyorlar Subhanallah. Bakın ondan sonra Rabbimiz ne diyor? Hayır bu iş öyle değil. Sizin zannettiğiniz gibi zahire bakan bir iş değil. Bakın ayetin devamı olduğu gibi devam ediyorum ha. Araya hiçbir şey katmadım. وَمَا يُدْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا دِنْ Diyor ki Allah kimi saptırmışsa onun için bir yol gösterecek yoktur. Onun için bir hidayet ecidi yoktur Subhanallah. Onun için sen Rabbini vekil tayin et gerisi önemli değil. Peki Allah Subhanahu ve Teala bizden razı olduktan sonra bizi doğru yola ilettikten sonra onun isteği olmadan bizi bu yoldan kimse döndürebilir mi? Döndüremez değil mi? Bakın ondan sonraki ayet. Ve men yehdillahu fe ma lahu min mudil. Allah kimi de hidayet ederse bundan sonra onu hiç kimse saptıramaz. Rabbim bizi saptırmasın. Allah Subhanahu ve Teala'ya güvenmek çok büyük bir meseledir. Gerçekten biz şu arkamızdaki sütuna yaslandığımız gibi ki bak ben görmüyorum şu an olduğunu. Görmüyorum değil mi? Ama hissediyorum. Onun için bak kendimi bırakabiliyorum. Gerçekten Rabbim bize tevekkül ediyoruz mu etmiyoruz mu? Hani sadece görmüyoruz diye bu bizim imanımıza bir zaaf mı getiriyor? Gerçekten Rabbim bize tevekkül ediyorsak o zaman dünyanın içindeki bizi korkuttukları şey aslında çok da büyük değil değil mi? Onu anlıyoruz subhanallah. Bakın ondan sonra Allah subhanahu ve teala ne diyor şimdi? İlk ayetle başladı. E leysa Allahu bi kafin abde. Allah kulu için yeterli değil mi? Allah kuluna yetmez mi? Ondan sonra dedi ki Allah kimi saptırırsa onu hidayet edici yok. Kimi de hidayet ederse onu saptıracak kişi yok. Bakın ondan sonra Allah Teala ne diyor? E leysa Allahu bi azizin zinteqam? Allah izzet sahibi ve intikam alıcı değil midir? Ariba sen bu yola girdiğinde illa sıkıntı çekeceksin. İlla zorluk çekeceksin Allah seni illa imtihan edecek İlla bazen kafirler üzerine salacak Seni içeriye alacaklar Çocuklarından edecekler Ağlayacaksın Bazen senin kalbinin kırılmasının sesini var ya Allah'tan hariç kimse duymayacak Tamam mı kardeşim Zaten kalp kırılma sesini Allah'tan başka kimse duyabilir mi Ama senin senin Rabbin bunu duyuyor Ve sana şunu söylüyor Allah aziz olarak İntikap sahibi olarak yeterli değil mi Yeterli. Bakın daha yeni konuştuğumuz meselenin aslında aynısı. Eğer imanımız gerçekten güçlü olsa biz şunu biliyoruz. Bugün Müslümanları da üzerine yapılanların Allah subhanahu ve teala intikamını almayacak mı? Alacak değil mi? Bak imanımız güçlü olsa aslında sevinmemiz lazım içinde bulunduğumuz durumu. Ama imanımız zayıf olduğundan dolayı üzülüyoruz subhanallah. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Tamam. Yani Rabbim bize şunu öğretiyor. Sen takvalı ol. Sen iman ehli ol, sen Müslüman ol, Allah sana yetecek. Tamam. Rabbim bize söz vermiş. وَمَا يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Kim Allah'tan sakınırsa Allah ona bir çıkış yeri kılacak. Bir çıkış yeri kılacak. وَيَرْزُقْهُ min حَيْسُ لَا يَحْتَسِمْ Ve beklemediği, hesaplanmadığı bir yerden onu rızıklandıracak. Bakın ondan sonra Kur'an'ın en müthiş birisi geliyor. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Allah bize yetmez mi? Vallahi yeter. Rabbimiz bize yetmez mi? Allah yeter. Tamam? Evet. Bakın şunu anlamamız lazım. Hani biz daima şuna vurgu yapıyoruz ya. Akide üzere kardeşlik. Bizi kardeş yapan bizim dinimizdir, bizim imanımızdır. Bakın bu büyük bir mesele. Bu sadece rastgele söylenmiş bir mesele değil. Bizi kardeş kılan Allah'a hamd olsun. Bakın, Rabbimiz bir ayet diyor ki: "Velillahil izzetu velirasulihî velilmu'minîn." İzzet yalnızca Allah'tadır, Resul'ündedir ve müminlerdedir. İzzet kimde? Yalnızca Allah'ta, Resul'ünde ve müminlerdedir. Bu ne demek? Vallahi başka hiçbir yerde izzet yok. Bakın kardeşim parada izzet yok. İnsanı bozabilir. Dünyada izzet yok. İnsanı bozabilir. Çoğaltabilirsiniz. Ne kadar çok şeyi sayarsanız şöhrette izzet var mı? Yok. İnsanı bozabilir. Çoğaltabilirsiniz. Ama Allah Azze ve Celle'nin yanında peygamberlerin yanında ve müminlerin yanında izzet hiçbir zaman bitmeyecek. Bunu bilmemiz lazım. Ayet nasıl bitiyor biliyor musun kardeş? وَلَا كِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ama münafıklar bunu bilmezler. O zaman neyi anlıyoruz? İzzeti Allah'ın, Resul'ün ve müminlerin haricinde başka bir yerde arayanlar var ya, münafıkların ta kendisi. Allah subhanahu wa Taala ayaklarımızı kaydırmasın. Yani kardeşim şunu bilmemiz lazım. Neyimiz varsa Allah'ın dini için feda etmeye hazır olmamız lazım. Bakın neyimiz varsa Allah'ın dini için feda etmeye hazır olmamız lazım. Neden? Çünkü o zaman Rabbimiz bize öyle bir iman verir ki dünya karşımıza duramaz. Bakın bir örneğini Rabbim kitabında bize söylüyor. Ellezine yezunnun enhum molaqullah diyor ki onlar o kişilerdir ki Allah ile buluşacaklarını umuyorlar. Biliyorlar yani kesin ve kes biliyorlar Allah ile kıyamet günü buluşacaklar. Bakın onlar ne diyor? Kem min fi'atin qalilatin galabet fi'atan kesireten bi iznillah. Diyor ne kadar çok oldu? Küçük bir grup büyük bir grubu mağlup etti. Allah'ın izniyle. Bunu kim söylüyor? Rabbine kavuşacağını kesin ve kesin bilen kişi bunu ancak söyler. İzzeti Rabbinde bilen kişi ancak bunu söyler. Sadece Rabbine tevekkül edip maddi sebepleri putlaştırmayan insan ancak bunu söyler. Subhanallah bu ayet ya. Kem min fi'atin qalilatin galabat kesir <gülüyor> galabat kesireten bi iznillah. Subhanallah diyor küçük bir grup büyük bir grubu yendi Allah'ın izniyle. Allah subhanahu wa taala bize bugün bu imkanı verirse karşımızda hiç kimse durabilir mi? Mümkün değil. Biz aslında ne kadar büyük bir güce sahip olduğumuzun farkında değiliz ha. Çünkü neden? Abi bak normalde Müslümanlar aslan gibidir. Ama kedi gibi bizi korkuttuklarından dolayı subhanallah nasıl bir potansiyele sahip olduğumuzun farkında değiliz. Rabbim içinde bulunduğumuz illetten bizi kurtarsın. Olayla bitirelim Allah'ın izniyle. Şimdi İmam Nesai bu hadisi rivayet ediyorsa okuyacağım hadisi. Ve Allah şahit bu hadiste bu sahabenin ismi geçmiyor. Şimdi okuyacağımız olaya bir bakın. Nasıl bir olay? Subhanallah. Rabbim bu sahabenin imanından bize de bir pay versin. Muhteşem ahi, muhteşem. Ama ismi geçmiyor. İsmi geçmiyor Subhanallah. Şaddad radiyallahu anhu bu hadisi rivayet ediyor. Diyor ki bir kişi geldi aleyhissalatu vesselam'ın huzuruna teslim oldu, Müslüman oldu. Aleyhisselatü Vesselam'a Hemen iman ettikten sonra şöyle söyledi Bakın daha yeni teslim olmuş Hemen şöyle söylüyor Ya Resulallah ben sizinle hicret etmek istiyorum Bak, Daha yeni iman etmiş ha? Daha yeni iman etmiş Ben sizinle hicret etmek istiyorum Aleyhisselatü Vesselam da Bu zatı alıyor Sahabelerden bir tanesine emanet ediyor Yani diyor sen bununla ilgilen Anlaşılıyor değil mi? Buraya kadar sıkıntı yok Allah'ın izniyle Ondan sonra Aradan birazcık zaman geçiyor Aleyhisselatü Vesselam ile bu sahabe cihata çıkıyor, yeniyorlar. Müslümanlar ganimet elde ediyor. Müslümanlar ganimet elde ettikten sonra Aleyhisselatü Vesselam adil bir şekilde herkesin hakkını yolluyor. Bu yeni Müslüman olmuş sahabenin de hakkını gönderiyor. Tamam. Ondan sonra bu yeni Müslüman olmuş sahabe, bu ganimet geliyor, çok şaşırıyor. Kendisine getiren sahabe ediyor. Bu ney? Diyor ki bu ganimetten senin için ayrılmış olan pay. Anlamıyor. Çok yani tuhafına gidiyor. Tamam Şaşırıyor. Tamam Evet. Ondan sonra normalde bu sahabe bir de şöyle bir şeyle görevli. Hadisten onu öğreniyoruz. Müslümanların arkasından geliyor. Bir de yolda bir şey düşmüş mü diye kontrol ediyor. Yani bakın hemen bir görev almış ha. Hemen bir görev almış Müslümanların arasında işini yapıyor. Yani ben oturayım da diğer Müslümanlar çalışsın. Öyle bir şey yok. Bu kişi Alıyor o kendisine verilen ganimeti Aleyzat (s.a.v.)'ın yanına geliyor. Aleyzat (s.a.v.)'ın huzuruna çıkıyor diyor ya Resulullah bu nedir? Aleyzat (s.a.v.) de ona diyor ki savaşta elde edilen ganimetten senin payına ayırdımdır. Bakın o kişi ne diyor? Allah için. Dile ne diyor? Diyor ki ya Resulullah vallahi ben dünya malı için iman etmedim. Diyor ben bunun için senin yanına gelmedim. Mal elde etmek için senin yanına gelmedim diyor. Tamam mı? Diyor vallahi ben sadece seninle cihat etmek için çıkıp şu boğazımdan bir ok gelsin diye diyor iman ettim. Şu boğazıma bir ok girsin ve ben şehit olayım diye iman ettim diyor. Ondan sonra bakın Aleyhisselatü Vesselam ona ne diyor? Eğer sen bu niyetinde samimi isen Allah seni tasdik edecektir. Bakın kaç gündem böyle sadıklık hakkında konuşuyoruz ya gerçekten muhim bir mesele. Ondan sonra ahi birazcık zaman geçiyor Müslümanlar yine cihada çıkıyor. Müslümanların günlük rutinlerindendir cihat etmek. Çok olağanüstü bir şey değildir. Müslümanlar tekrar cihada çıkıyor subhanallah. Bu sahabe aynı dediği gibi ahi boğazından okuyor. Düşüyor. Allah subhanahu ve teala'ya kavuşuyor. Diğer sahabeler bunu alıyorlar. Aleyhisselatü vesselam yanına taşıyorlar. Aleyhisselatü vesselam yanına geldiklerinde bu diyor bu o kişi mi? Yani düşün artık ne hale gelmiş aleyhisselatü vesselam tanıyamıyor.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 Şöyle dua ediyor. Bakın iyi dinleyin. Namazını kıldırdıktan sonra. Allah'ım bu senin kulundur. Senin yolunda hicret etti. Senin yolunda şehit oldu. Ben de bunu şahidi. Aleyhisselatü Vesselam onun için şahitlikte bulundu. Acayip değil mi? Subhanallah. Yani biz gerçekten şunu anlasak kardeşim. Gerçekten kalbimizin böyle derin hücrelerinden şunu anlasak. İzzet yalnızca Allah yanında. Yalnızca Resulullah'ın yanında Aleyhisselatü Vesselam yalnızca Müslümanların yanında inanın bu dünya bizim karşımıza duramaz. Allah subhanahu ve taala bizi muhlis ve muttaki kullarından eylesin. Rabbim içinde bulunduğumuz durumdan bizim ellerimizle bizi izzete taşısın. Allahumme amin. Ve ahiru du'avana en rabbil âlemin.